وهو الذي أنشى جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره نذا en rovato ve atu hakkı çardaklı ve çardaksız bağları hurma ağaçlarını meyvesi muhtelif ekinleri, birbirine benzeyen ve benzemeyen zeytinleri ve narları meydana getiren odur her biri meyve verdiği zaman Meyvesinden yiyin ve hasat edildiği gün hakkını verin ve onun rızası dışında harcayarak israf etmeyin. Çünkü o israf edenleri sevmez. <gülüyor> Samal hayvanlardan yük taşıyanı ve kesilmek için yere yatırılanı da sizin için yaratan O'dur. Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden yiyin ve şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü O size apaçık bir düşmandır. <gülüyor> الضأني اثنين erkek ve dişi olmak üzere koyun Keçi, deve ve sığırdan sekiz eş yarattı. Koyundan iki, keçiden iki. O müşriklere ki, siz bazılarını haram kılıyorsunuz. Ama Allah bunlardan iki erkeği mi, iki dişiyi mi, yoksa o iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı haram kıldı? Eğer iddianızda doğru kimseler iseniz bana bir ilim ile haber verin. ve minel Kul aleyhi اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَائِذْ وَالصَّاقُمُ اللّٰهُ بِنَابًا فَمَنْ اَظْلَمُنَّ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا لِيُضِيلَ Deveden de iki, sığırdan da iki. De ki, Allah bunlardan iki erkeği mi, iki dişiyi mi, yoksa o iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı haram kıldı? Yoksa Allah size bunu haram kılmayı bir vakit tavsiye buyurdu da, siz de buna şahitler mi oldunuz? Öyle bilgisizce insanları dalalete düşürmek için, Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Şüphesiz ki Allah, küfürlerindeki ısrarları yüzünden zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. O le ecidu fima uhiye ilayya muharraman ala ta'imeni ta'amuhu illa an yakuna maytan illa an yakuna maytatan aw daman masfuhatan aw lahman khinzirin fe innehu ribs فَإِنَّهُ لِبِسٌ vah yolunanlar bana içinde bu haram dediklerinizi yiyecek olan bir kimseye yemesi haram kılınmış bir şey bulmuyorum. Ancak o şeyin Ölü, usulünce kesilmeden veya avlanmadan ölen bir hayvan veya akıtılmış kan veya domuz eti ki o pistir veya kesilirken üzerine Allah'tan başkasının adı zikredilmiş olmakla açıkça işlenen bir fısk olması müstesna. Fakat mecbur kalan bir kimse başkasının hakkına tecavüz edici ve haddi zaruret miktarını aşıcı olmadan ölmeyecek kadar bunlardan yerse artık bilsin ki hiç şüphesiz Rabbin gafur çok bağışlayandır. Rahim çok merhamet edendir. Ve alayyalladhina hadu harramna ve Yahudi olanlara da bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Sığır ve davarın iç yağlarını da onlara haram kıldık. Ancak sırtlarında ve bağırsaklarında bulunan veya kemiğe karışan yağlar müstesna. Zulümleri sebebiyle onları böyle cezalandırdık. Ve muhakkak ki biz Elbette doğru söyleyenler. Sa in kezebuk fa qur Buna rağmen seni yalanlarlarsa artık de ki Rabbiniz pek geniş bir rahmet sahibidir. Fakat onun azabı günahkarlar topluluğundan geri çevrilmez. اللهم أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا Allah'a şirk koşanlar eğer Allah dileseydi ne biz ne de atalarımız şirk koşmazdık ve hiçbir şeyi kendi kendimize haram kılmazdık diyecekler. Onlardan öncekileri de azabımızı tadıncaya kadar peygamberlerini böyle yalanlamıştı. De ki Yanınızda herhangi bir ilim var mı? Haydi onu bize çıkarın. Siz zandan başkasına tabi olmuyorsunuz ve siz ancak yalan söylüyorsunuz. <gülüyor> Dedi. Öyleyse en mükemmel delil Allah'ındır. O halde o dileseydi sizin hepinizi elbette hidayete erdirirdi. Ama o sizi kendi irademize bıraktı. Kul halunne şuhedâ ekû bi yedîne yeşhedûne amnallâhe harrâme hâdâ. Fe'in şehidû fela teşhedi bâhûm ve la tettebî ahvâ. De ki, öyleyse hiç şüphesiz Allah bunu haram kıldı diye şahitlik edecek şahitlerimizi getirin. Buna rağmen şahitlik ederlerse Sakın onlarla beraber şahitlik etme. Hem ayetlerimizi yalanlayanların ve ahirete iman etmeyenlerin nefsi arzularına uyma. Çünkü onlar putları Rablerine denk tutuyorlar.